Burcu Biçer'le Spor Gündemi Günaydın Burcu merhabalar. Günaydın merhaba. Günaydın. merhaba. Spor gündemimizde bugün konuğumuz da var. Sen evet. sunar mısın lütfen? Evet, e, bu hafta e, spor gündeminin odağında sporda haklar ve adalet konusu var. Bu konularda da e, akademik ve sahada çalışmalar yürüten İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde öğretim üyesi ve spor sosyoloğu İknur Hoca Soktaoğlu var. Hoş geldiniz Merhaba hocam. Burcu. Merhaba, hoş bulduk Burcu. Merhaba, Nihayet e, buluşabildik. Hoş Merhabalar, hoş bulduk. <gülüyor> evet, e, İknur Hoca benim Kadir Aslan hocam da aynı zamanda o. Ee, ve yıllardır hep böyle bu konularda bir araya gelip sohbet ediyoruz ve açık aldo evet. başladığından beri de e, bir gün bir program yapalım diye hep isteğimiz vardı bugün kısmet oldu. Evet çok güzel oldu çok teşekkürler davetin için Burcu. Rica edelim şimdi ben kısaca bahsedeyim bu e, programda nelerden bahsedeceğiz İkmal Hocaya da sonra e, pasımı atayım e, sporla haklar ve adalet. E, yani Türkiye ve uluslararası çalışmalarıyla zaten en iyi şekilde aktaracak isim Bikner Hoca ee, isimlerden birisi. Ee, kendisinin de içerisinde bulunduğu Sahada Derneği e, etrafında sporda haklar ve adalet konusunu konuşacağız. Sahada Derneği'nden bahsedeyim biraz. Ee, sporun bütün alanlarında sürdürülebilirliği, eşitlik, adalet ve haklara erişimi güçlendirmek için bir arada olmayı savunan ve sahada olmayı savunan bir dernek. E, spor'da haklar ve adalet için sahadayız şiariyle yola çıkmış. E, spor, e, bu, bunun derneğin çalışma alanlarında e, sporda çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, göç öncelikli olsa da e, spor ve insan haklarının kesiştiği tüm konularda aslında e, tüm konuları gündeminde barındırıyor. Bu e, Dernek sporun bir yandan eşitsizliklerin yeniden üretildiği bir mücadele alanı, bir yandan da katılımı ve güçlenme yoluna dönüştüğü için sahip çıkılması gereken bir özgürlük alanı olduğunu, farkındalık anlayışıyla kuruluyor aslında. E, bu konularda aslında olumsuz taraftan çok fazla örnek verilebilir. E, sporda eşitsizlik, e, atarkil bir ortam olması, e, engelli hakları. Gibi gibi bir sürü e, olumsuz yerler, yönden çok fazla şeyle karşılaşıyoruz aslında. E, ve eşitsizliklerin yeniden üretimini örneği fazlasıyla var. Ben birazcık e, özgürlük alanını öne çıkarmak istiyorum ve e, olumlu bir yerden konuşmak istiyorum. Bu endüstri, endüstrileşmiş bir spor ortamında e, bu özgürlük alanlarını nasıl algılamalıysam olarak bu günümüzden bir örnek de olabilir olabilir. Çok Hı -hı. yakın bir örnekti. Voleybol takımı mesela buna örnek verilebilir evet. mi gibi sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler Burcu. Tabii bu yani spor sosyolojisi alanında çalışanlar için de önemli bir tartışma konusu çok uzun zamandır. Çünkü biz eleştirel bir perspektifle elbette bugün spor en, bu büyüyen korkunç bir büyüme yaşayan spor endüstrisinin bir etsizliklerin yeni. ...berden üretildiği alan olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin çok sayıda çalışma ben de yaptım. Pek çok sosyolog yaptı dünyada. Ee, özellikle 1970'lerden bu yana... Bu, ...bu alanda çok çalışma var. Ee, fakat diğer yandan da... E, ...şunu hep savunuyoruz. Ee, savunmaya çalışıyoruz diyeyim. Ee, spor bir insan hakları meselesi... ...aynı zamanda. Yani insanların... E, ...bedenlerinin hareketinden... ...haz duyması... E, ...bedenlerinin güçlülüğünden... ...utanmaması ve haz duyması... Ee, onun hareketi, oyun oynamasına e, e, erişiminin sağlanması bir insan hakkı meselesi de. Ve buradaki o üretilen yeniden eşitsizlikler bunun önünde bir engel. E, dolayısıyla biz hep şunu söylemeye çalışıyoruz. E, spor e, alanı. Bütün bu eşitlik ve adalet ilkeleri, ilkelerine göre yapılandırıldığında tüm insanlar için bir hak, özgürlük ve güçlenme alanı. Bugün de bu özgürlük alanı içinde voleybol takımını konuşabiliriz. Bugün kadın voleybol takımının başarısı pek çok insan için ilham oldu. Sahadan biliyorum ki voleybol kurslarına inanılmaz kız çocukların tarafından bir talep var. Zaten vardı ama üç kat arttı bu talep. Şimdi orada dolayısıyla görmemiz gereken bir özgürleşme alanı var, bir güçlenme ünme alanı var diyeyim. Ee... Bir taraftan tabii biz BOMOVU diye de bir dernek var birlikte çalıştığımız. O dernek içinde kırılgan gruplar için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Göçmenlerin kız çocuklarının çalışmaları kız çocuklarının spora dahili için çalışmalara devam ediyoruz. Ama bir yandan da görmemiz gereken gerçekten spor kursları aracılığıyla kulüpler aracılığıyla spor yapmaya başlayan oğlan ve kız çocuğu pek çok çocuk var. Ve bu çocuklar sporda elit üzeğe kadar çıkıyorlar, e, müsabakalara katılıyorlar ve e, orada o alanında görülmesi, o alanın bir güçlenme alanı olarak kurulması için de bu söylediğim ilkelerle yapılandırılması gerekiyor. Evet, ee, bu şeyi aslında biraz daha geçtiğimiz programlarda biz e, Cumhuriyetin 100. yılına özel aslında. E, Sporun nasıl bir yani ülkede nasıl bir gelişim gösterdiğini de konuşmuştuk e, Yavuz Yavuzla ve evet. e, öncelerinde beden terbiyesi diye ortaya çıkan ama daha sonra rekabetin işin içine girmesiyle işte endüstriyle beraber e, o algıdan biraz e, uzaklaşma daha çok işin içine rekabetin girmesiyle sanki sporcuların bunu bedeniyle değil de çok otomatik ve makineleşmiş bir şekilde yap yaptığı algılanıyor gibi gözlemliyorum bazen. Şimdi siz de anlatınca e, bu işte bedenin insanın spora ihtiyacı olmasının bir hak olduğunu çoğu zaman e, gözden kaçırıyoruz gibi. Özellikle e, TV karşısında e, o endir, endüstrileşmiş kelime de çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Endüstrilemeye <de> çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, o o alanı biraz daha böyle aslında farkında olarak izlemek daha farklı bir deneyim katıyor spor izleyenler içinde voleybol oyunu şu... o yüzden vermek istedim evet evet çok çok doğru söylüyorsun ben şunu söylemeye çalışıyorum hep yani e, sporu izlemekten de oynamaktan da duyduğumuz haz duyduğumuz hazın önünde durmayın arkadaşlar <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle ki e, bugün endüstriyel futbolun içinde yaptığımız tartışmalar bizi ondan uzaklaştırıyor ama futbol seyri çok keyifli bir oyun. Ee, i̇şte Katar Dünya Kupası'ndaki tartışmalar, insan hakları tartışmasını çok merkeze getirdi biliyorsunuz. Ee, Katar'ın insan hakları ihlalleriyle bilinen bir ülke olması ve burada bir Dünya Kupası düzenlenmesi karşısında pek çok sivil toplumdan ve spor endüstrisinden, spor alanından aktör tutulmuştu. E açıklamalar yaptı, eleştirel yaklaştı vesaire. Fakat günün sonunda oradaki o hazzı elimizden alan tartışmalar olmamalıydı bunlar. Yani bu, bu şekilde yürümemeliydi. Bu evet. çok geniş bir e, dolayısıyla, çok geniş spektrumda tartışabileceğimiz bir şey. Bir tane Yukarıdan evet o sporcu çocuklar bir kız çocuğu spor yaptığında ve hayatında ilk defa deplas e, şehir dışında e, uluslararası e, ulusal müsabakaya giderken bir güçlenme yaşıyor Gü ve e, bağımsızlaşabiliyor kendi parasını kazanabiliyor ya da sadece kasabasından çıkabiliyor. Dolayısıyla bu bu hak çok önemli ve bu çok önemli bir güçlenme alanı. Ama diğer yandan o çocuk, o çocuğun bedeni araç sallaştırılıyor. Sadece e, rekabet ve başarı odaklı bir spor içinde e, farklı şiddet biçimlerine maruz kalabiliyor, kendi kendine şiddet uygulayabiliyor bedeni araç sallaştırıldığı için ve böyle bir spor anlayışının içinde e, yetiştiği için. Dolayısıyla e, şunu söylemek önemli. Yani o alan bir özgürleşme, bir güçlenme alanı. Bunu korumaya, buraya dair söz söylemeye devam etmek lazım. Biz çok uzunca bir süre ben bir feminist araştırmacı olarak tanınıyorum kendimi. Feminist araştırmacılar olarak e, bu alana çok bakmadık aslında. Yani hani spor erkeklerin alanıydı ve oraya bıraktık gibi e, idi. <gülüyor> uzunca bir süre biliyorsun e, bizim için. Fakat eee Orası, orası gerçekten savunmamız gereken, var olmayı savunmamız gereken, o kadınların ve kız çocuklarının oradaki e, varlığını ve haklarını savunmamız gereken çok önemli bir alan. E, çünkü... Çok cinsiyetli bir ortamda var olabilmenin kendisi bir kırılma yaratıyor, bir değişim evet. yaratıyor, bir dönüşüm yaratıyor. İşte çok voleybol kadına dönelim senin başta sorduğun soruda. Voleybol kadın takımında gördüğümüz şey bu. O kadınların bütün bu e, cinsiyetlenmiş spor ortamında bu ön yargılarla mücadele ederken nasıl güçlendiğini gördük değil mi biz gözlerimizle? Hı hı yani hı hı. E, ve e, ben çok gurur duyuyorum bütün o e, onların duruşuyla ve yaşananlarla e, pek çok ya elbette e, yeniden üretime dair izler bulabiliriz bütün bu deneyimin içinde işte iktidar ilişkilerini yeniden üretimine dair fakat diğer yandan her zaman oranın nasıl bir güçlenme alanı olduğunu o dönüşümün kendisinin ne kadar önemli olduğunu da görmek gerekiyor evet ben, ben... de bir ufak e, soru ilave ediymiş de yani eminim. bu Biraz önce sözü geçti ama bir kez daha altını çizmekte de yarar olabilir. Gittikçe büyük önem kazanan bu göçmen meselesi, sorunu. Ee, özellikle sporda da bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz gibi e, endüstri yani şeyin Göçmen grupların dahil olduğu ortamlar yaratmalıyız ki bilgi üretilebilsin diyorsunuz. yani Bu son derece önemli evet. çünkü kendini göçmenlerin, göçmen diye adlandırılan zaten özgürlükleri normalden daha kısıtlı yaşamak zorunda kalan kitlenin kendisini ifade edebileceği, ortaya koyabileceği hem sağlık açısından hem eşitlik, siyaset vesaire açısından önemli bir araç olabileceğini söylüyorsunuz öyle değil mi? Çok çok teşekkürler soru için. Gerçekten göçmenlik meselesi, göçmen sporcular benim çok uzunca bir süredir ilgilendiğim bir alan. Ee, son olarak da burcuyla daha önce de bu konuda konuşmuştuk. So, e, Afrikalı futbolcular üzerine bir çalışma yaptık. Ve onların sosyal içerilmesi üzerine bir çalışma yaptık. Şimdi iki, boy, iki boyutlu yani kabalaştırarak iki boyutta mutlaka bunu ele almak gerekiyor. Birincisi e, göçmen, e, göçmenler için ee, ülkeye uyum sağlamada, orada güçlenmede e, beden merkezli bir etkinliğin etkinlik çok önemli. Çünkü ayrımcılığın kendisi de bedende başlıyor, güçlenmenin kendisi de aslında bedende başlıyor. Ve buradaki onun o e, mekan içinde özgürleşmesini sağlamak, kendi bedenini keşfetmesini sağlamak, ona orada bir alan tanımak, var olabileceği, kendini ifade edebileceği, üstelik dil barajı olmadan, bir alan tanımak çok önemli. Biz yıllar evvel bir çalışma yapmıştık. Bir yerde daha bunu söyledim. Çok çok değerliydi o an benim için. E, futbol kardeşliği diye bir projeyle göçmen ve göçmen, mülte, e, mülteci ve mülteci olmayan çocukları bir araya getiriyorduk ve e, on karma gruplar içinde e, kız ve oğlan göçmen ve göçmen olmayan futbol oynuyorlardı haftada iki kez. İlk derste e, Türkiye'li çocuklardan biri dönüp bize şey demişti. Ee, öğretmenim, onların gözleri de bizimkisi gibiymiş. Yani çok <gülüyor> çok çarpıcı, çarpıcı, çarpıcı, çok çarpıcı ve bu bir araya geliş çok önemli. Çünkü birlikte oyun oynuyorlar. Onlara birlikte oyun oynama alanını tanımamız gerekiyor. Çocukların bunu hakkı var. Çocukların hangi koşulda olursa olsun, nerede olursa olsun bizim gerçekten benim en çok hassas olduğum konulardan biri. Nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun çocukların her şekilde oyun oynamaya hakları var. Bu çok önemli ve bizim altını çizdiğimiz bir mesele. Dernekte de bizim en güçlü gruplarımızdan biri, eğitimlerimizden de biri. Sporda çocuk koruma meselesi. E, o konuda eğitimler düzenliyoruz. Bir süredir düzenliyoruz eğitim grubu olarak aslında. Şimdi işte dernekleştik ve bunun içinde de e, bu eğitimleri devam ettireceğiz. Bir başka boyutu e, trafficking, insan ticareti meselesini biliyorsunuz. Çok, e, çok insan hakları açısından trajik bir mesele. Peki en güçlü olduğu alanlardan biri neresi biliyor musunuz? Futbol. Hayır. Ha, Futbol. Evet. <gülüyor> e, futbolda insan ticareti inanılmaz yaygın ve biz bu projeyle bahsettiğim biraz önceki Avrupa Birliği projesiyle de bu konuyu da ele almaya çalıştık yani Afrika'dan çocukları getiriyorlar e, Bu Avrupa'da da oluyor bu arada e, bir takım işte kendine menajer diyen insanlar çocuğu alıp ülkeden e, 10 bin dolarını alıyor mesela e, ailede böyle arsa satanlar filan oluyor çocuğu gönderebilmek için sonra onu alıyor ve Paris'in ortasında bırakıyor ya da işte Lisbon'un ortasında bırakıyor yani. insan evet yani insan ticareti evet trafficking i̇nsan, insan ticareti, ticareti. yani e, Türkiye'de de e, bu arada çok yaygın yani e, Facebook'tan buluyor bir yerden buluyor çocuğu oraya adaklı futbol okullarına gidiyor alıyor getiriyor buraya ve bir bakıyor ki havaalanına geliyor böyle deneyimler var mesela biz bunu bir e, sinefinin bir şeyi var e, Burcu'ya gönderirim sonra uh -huh. web sitesi için ee, proje raporunda da yazdık e, bu deneyimleri birden orada bırakıveriyor çocuğu ve e, çocuk ne yapacağını bilmiyor ve orada kalıyor üstelik geri de dönemiyor çünkü bir, bir sürü para al, alıp ailesinden gelmiş oraya Geri dönmek demek başarısızlık demek yıkılmak demek ailesi için. ya yani evet. bu çok, mesela dolayısıyla bize bu meseleler var. Yani çok geniş bir insan hakları için savunuculuk alanı gerçekten e, spor. en e, görünür şekilde yapılabilecek bir alan aslında. Kesinice. Az önce dünya kupasından vesaire bahsettik. Evet, çok. E, negatif bir ortamın olduğu ve göz yaratıldığı bir ortam ama aynı zamanda bunu da göz önüne getiren bir ortam spor. Ee, spor yani aynı zamanda spor sahası bu ayrımcılığın en variz, en sert hissedildiği bir ortam. Ee, toplumsal cinsiyet açısından da ayrımcılığın neredeyse en sert görüldüğü alanlardan biri ve evet. hani çok kapsayıcı ol olan yani ya da sporun kapsayıcılığını e, tam olarak nasıl sorgulayabiliriz? Biz şimdi e, sahadayız derneğiyle bir kapsayıcılıktan hı hı. bahsediyorsunuz. E, hı hı. Sinefe'de de aynı şekilde ve akademik olarak böyle çalışmalar var. Ama biz olaylarla karşılaştığımızda bu kapsayıcılığı çoğu zaman gözden kaçırabiliyoruz. E, diyeyim. Ve bu kapsayıcılığı ne şekilde sorgulayabiliriz? Bir, bir defa dışarıda kalanlar kimler? Kimleri görmüyoruz? O sahada bakmak gerekiyor. <gülüyor> ee, birincisi bu. İkincisi onlar özne olarak mı yer alıyorlar sahada? Yani söz hakları var mı? Onu görmek gerekiyor. Ee, çocuklar için söylediğimizde çocuk katılımı ilkeleri uygulanıyor mu? Bunları görmek gerekiyor. Yani çocuklar o spora hangi düzeyde katılacağı, nasıl katılacağıyla ilgili bir söz sahibi mi? Ve ona bu güçlenme ve özgürleşme alanı sağlanıyor mu? Buna bakmak hmm. gerekiyor. Ee, bizim gibi tabii e, aslında e, yani sporun bir özelliği, Burcu senin de söylediğin gibi önemli bir özelliği gerçekten çok görünür olması. Dolayısıyla o dışarıda kalan kim, burada kimi görüyorum bana baktığında biz büyük oranda oğlan çocuklarını görüyoruz değil mi sporun içinde. O oğlan çocukları içinde kimi görüyoruz, yoksul çocukları mı görüyoruz, yoksul çocukları görüyorsak hangi şartlar içinde görüyoruz. Örneğin e, belirli branşlarda daha çok yoksul çocuklar e, yığılmıştır. Bunlar Hı -hı. genelde ağır antrenman isteyen e, branşlardır mesela, jimnastikte, e, işte güreşte e, benzer başka sporlarda çok fazla yoksul çocuk görürüz. E, burada neyi görüyoruz? Ona ona bakmak gerekiyor. Bir yandan işte etnisiye bakmak zamanda. gerekiyor. Efendim. Hı -hı. Dota aynı zamanda dokuzda, evet ee... öyle e, etli siteye bakmak gerekiyor. Kimleri görüyoruz, hangi etnik gruptan insanların e, orada yayıldığını görüyoruz. Hangi e, inançların normların gözün e, o çocuklar arasında daha baskın olduğunu görüyoruz. E, burada kendilerini o çocuklar özgür ve her şeyi ifade edebilir hissediyorlar mı? Buna bakmak gerekiyor. Yani kendini ifade edebileceği bir alan olduğunu düşünüyor mu? Ee, hangi cinsel yönelimden çocuklar var? Bütün bu, bunun görünürlüğü zaten sporda o kadar kolay ki. Ee, Hı -hı. Bütün bedenleriyle o alanda oldukları için. Ee, ama o gözle bakmak gerekiyor. O lensle bakmak gerekiyor tabii. Yani Ve onun için de... Lütfen. Ve onun içinde işte politikalar oluşturmak gerekiyor. Yani şu ilkeden burası herkesin erişiminin olması gereken bir alan evet. e, ilkesiyle kimin erişiminin olmadığını bulup ona göre politika üretmek gerekiyor. Evet, şu an ayrım, siz... ayrımcılığa karşı da çok spor sporun spor alemin içinden ayrımcılığa karşı yeni. E, politikalar üretilmesi nasıl olabilir yani e, mesela bu seyircisiz oynama cezasından bahsediliyor kadın ve çocuk seyirciyle oynama <gülüyor> ne demek bu siz ev sahibi değilsiniz demek <gülüyor> <gülüyor> yani burası erkeklerin alanı onlar yokken sizi içeri sokacağız demek dolayısıyla benim gerçekten yani evet çok acıklı ee, ve e, burada baştan işte e, bu mesajları vermeyen politikalar nasıl oluşturması gerekiyor? Öncelikle bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarında diyor ya 17. maddede işbirlikleri gerekiyor. Yani tüm bu bileşenlerin bir arada işbirliğiyle bu e, kapsayıcı alanı kurmak istemesi gerekiyor. Şu anda spor endüstrisi içinde elbette tartışılır. işte bir e, göstermelik bir gelişmeme değil mi vesaire ama e, kapsayıcılığa ilişkin önemli tartışmalar yürütülüyor. E, bununla ilgili politika belgeleri yazılıyor, yönergeler oluşturuluyor, e, UEFA'nın, UNICEF'in... E, birlikte yaptığı çalışmalar var. UEFA'nın e, ve FIFA'nın UNDP ile yaptığı çalışmalar var. E, sivil toplum örgütleriyle Avrupa'da güçlü sivil toplum örgütleri var. E, spora ilişkin çalışan onlarla birlikte yaptıkları çalışmalar var. Örneğin bizim Mission 89 diye bir İsviçre'de birlikte bir çalıştığımız bir partnerimiz var. Onlar doğrudan bu futbol trafikleri çalışıyorlar. Ee, FIFA ve UEFA'nın e, düzenlemelerini e, sürekli geri bildirim verip onlar üzerinden savunuculukla bir e, değişim yaratmaya uğraşıyorlar. E, bu tip sivil toplum örgütleri var. E, bununla ilgili de işte denetleme mekanizması da gerekiyor tabii. Yani o politika belgesini oluşturuyorsun, yönergeyi oluşturuyorsun. Peki ne yapıyorsun? Evet, yani evet. bizde peki. genelde oluyor? şöyle oluyor. Evet. Biz o alıyoruz. O belgeleri e, kullanmamız zorunlu tutuluyor. Onları çeviriyoruz Türkçe'ye. Web sitemize koyuyoruz. E, ya da ifade olabilir. TBF'de olabilir. TBF'de olabilir. Ama gerçekten e, bunun değişimine niyet etmek e, böyle bir ekip oluşturmak gerekiyor. Bunun sahaya inmesi gerekiyor çünkü. E, ben mutlu olmak istiyorum. Daha fazla insan bu konuları konuşuyor çünkü. Daha fazla insan sürdürülebilirliği sosyal boyutlarında içererek konuşmaya başladı. Daha fazla okay. insan Çocuk koruma konuşuyor, konuşmak zorunda. Daha fazla insan cinsiyet eşitliği konuşuyor bugün. Umuyorum e, bu bu sahaya inecek, o yüzden sahadayız. E, çünkü sahaya inmeden mümkün dil değişimi yaratmak. Yani siz e, işte Çorum'da e, ki bir kasabada antrenörü bundan haberdar etmezseniz. E oradaki yöneticiyi haberdar etmezseniz bu gelişimlerden ve oraya belli ilkeler koymazsanız bir değişim, dönüşüm sağlayamazsınız. Dolayısıyla tüm bu e, aktörlerin bir arada değişime dahil edilmesi de gerekiyor. Şimdi tam ben de oraya gelecektim hocam. E şimdi e, sporda ayrımcılığı aslında akademik açıdan irdeleyen medya kanallarıyla da buna dikkat çeken gazeteciler görüyoruz. Hı -hı. Evet. E, sporun kendi içinde sözcülerinin çıkması neden önemli peki? Sporun kendi içinde sporcular içinde aktivizm evet. e, Black Lives Matter hareketinden beri çok göz önünde aslında. Yani eee Biliyorsunuz NBA'deki ve WNBA'deki sporcular e, siyahlı e, siyahların o dönemki hareketinde çok önemli bir etkiye sahip oldular sesi duyurabilmek için çok çok önemli bir platform. Herkes bir anda sizi izliyor dünyada e, herkesin aynı anda izlediği en büyük etkinlik olimpiyatlar mesela Ona da biraz düşün var şimdi onu değiştirmeye çalışıyorlar ama olimpiyatlar ve dünya kupası şimdi böyle bir yer platformu siz söz üretme alanı olarak kullanırsanız sözünüz her yere ulaşabilir NBA gibi e, dünyanın her yerinden izlenen bir platformu bu e, hareketin e, sözcüsü olarak kullanırsanız o sesi yayma alanı olarak kullanırsanız başta tabi durdurmaya çalışıyorlar bu arada elbette fakat sporcular buna izin vermiyor şimdi şu, dolayısıyla bu sorumluluğun artık Yavaş yavaş en azından sporcularda farkında olmaya başladı. Hani ne saçıyın, ne solcu, futbolcuyun futbolcu muydu, neydi? Ömer Bey bizim <gülüyor> <bir> zamanımızdan. <gülüyor> yani hani e, böyle şeyler vardı ama e, artık e, bu çok geçerli değil. Yani evet. e, Tabii, e, bu... pardon sözümü kestim ama İkna'dım. Yani özellikle de bu biraz önce sözünü ettiğimiz şeyde belgeleri. Sözde kalması tehlikesi var tabi. Yani tabii. ben bunları yapacağım deyip mesela işte COP28'de de iklim içinde pek çok taahhütte bulunuyor ama bunların tamamen sözde kalması gibi bir tehlike var. Tabii. Aynı şekilde bu sporda da bunu e, görüyoruz. Hatta tersine örnekleri de var. işte Katar'daki Dünya Kupası'nda başka amaçlar için kullanıldığını ve Hı -hı. köle... E, İşçi kullanımının bile modern e, kölelik modern köleliğinde yapılabilmesine imkan tanıdığını görüyoruz e, ama dediğiniz çok önemli çünkü bunu aşmanın yolu da aynı bu şekilde eşitsizliğe karşı genişletilmesi kapsamın genişletilmesi çok önem taşıyor yani. Evet, sports washing diye bir kavram var. Sporla aklama diye çevirebiliriz Türkiye'ye. Mesela Katar'da bu çok tartışıldı, Rusya'da bu çok tartışıldı. Bu tür ülke, ülkeler, oto, ö, otoriter ülkeler, rejimler, sporu bu kendilerinin aklama alanı olarak kullanıyorlar. Bu bir... 1936 Berlin olimpiyatlarından bugüne geliyor. Belki Yavuzla konuşmuşsunuzdur Burcu. Ee, yani hakikaten. Muslum de Mustafa Tayyip ile konuşmuştuk bu konuyu. Hmm. Kaçıncı bölüm olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama gerçekten güzel bir bölümdü. Evet, Açık 19... adı hep... <gülüyor> 1936 Berlin olimpiyatlarından biri var bu yani sporu evet. bu tür rejimlerin kendilerine uluslararası. Platformda aklayan bir alana e, alan olarak kullanması gibi. E, ama bir taraftan da işte yani evet bu belgelerin sözde kalması ya, inanılmaz çok sorun var tabii. E, sporla aklama faaliyetlerinin burada çok fazla yürütülebilmesi. Ama diğer taraftan da e, ben hep şey diyorum e, bir arkadaşla konuşuyoruz e, işte çok... Her şey çok korkunç gidiyor, umudumu yitiriyor mu vs. Ee, ben diyorum biz kadınlar olarak 100 yıl önce oy kullanamıyorduk. O yüzden umudumuzu yitirmeye de çok hakkımız olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten e, gündelik yaşantının içinde yavaş yavaş stratejik olarak e, bütün değişimleri yapabilen e, bir hareketin içinden geliyoruz. E, ve buradaki güçlenmeyi görmemiz gerekiyor. Yani oradaki o e, binlerce kız çocuğunun voleybol oynamaya gitmesini sağlayan alanı görmemiz gerekiyor. Bugün kadın futbolundaki yatırımlar sayesinde kadın futbolu oynamak isteyen e, çocukların e, işte erkek futbolu hala çok güçlü ama orada da bir güçlenmeye yaşandığını görmemiz evet. gerekiyor. E, ve Oradaki o kızları, kız çocuklarının, göçmen çocukların da e, ve eğer yapılandırılmış ota, ortamlarda spor yapmalarını sağlayabilirsek tüm çocukların da nasıl güçlenebileceklerini e, söylemek, görmek, e, eleştirmeye devam etmek ama sahiplenmek gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Evet. Çok, çok teşekkürler hocam. Ben, ben çok, teşekkür sağlık. Sağlık. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Sikrinize sağlık, İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür, çok ederiz. teşekkür ederiz. Gerçekten son derece sporun göze, göze çarpmayan, ilk bakışta gözle görülmeyen çok önemli fonksiyonlar olabileceğini de bir kez daha sizden du dinlemek, duymak çok iyi, iyi oluyor doğrusu. Çok teşekkürler. O zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Ve üzere. İyi hafta sonları. Üzere. Çok teşekkürler.